Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve ala mella nebiyye bade. Babu ma yuf'alu kabla salah. Namazdan önce yapmamız gereken farzlar neler? Altı tane farzdan bahsedecek. Farz deyince daha umumi oluyor, şartlar da buna dahil oluyor. Rükün dediğiniz zaman namazın bir parçası oluyor, ibadetin parçası oluyor. Ona dahil, onun içinde şart dediğiniz zaman meşrut şartın varlığına bağlı. Şart varsa meşrut oluyor. Onun içinden değil. Yani abdest namazın bir içinden rükû gibi bir parçası değil ama abdest yoksa namazda yok. Namazda yok. Peki şimdi babu mayfu kabla salati namazdan önce neler yapmamız gerekiyor? Bir kısmını tahareti anlatırken anlatmıştık. Şimdi orayı hulasa geçecek. Vahiy'e sittetu farayda. Yani namazdan önce yapmamız gereken altı tane emir, altı esas. Onlar işte şunlardır. Vahiy'e sittetu farayda altı tane farzdır bunlar. Taharatul bedeni minen necaseteyini. Öncelikle iki necasetten bedeni temizliyorsunuz. İki necaset yani bir Hükmü olan var bir de hakiki olan var zaten biz temizliği anlatırken tahareti ne demiştik? Al-nazafatu anil hadesti evil habesti. Yani hadesten ve habesten temizliğe taharet diyorduk. Hadesten al-nazafatu anil hadesti evil Peki hades iki başlık altında mutala ediliyordu. Esgar olan vardı, abdestsizlik hali bir de Büyük olanı vardı, o da cünüplük haliydi Hayiz veya nifastan kadının temizlenme hali Bunlara nasıl bir necaset diyorduk? Hükmî necaset diyorduk Hükmî necaset diyorduk Peki hakiki necaset, şeriat onu bizzat necis kabul ediyordu Kan gibi, idrar gibi, dışkı gibi vesaire. Peki şimdi bunlardan temizlenmeye de Hakiki temizlik diyoruz. Ee, yani hakiki temizlik. Çünkü gerçek anlamda gördüğünüz, gözle görülen bir necaset vardı. Bunun da galizesi vardı, hafifesi vardı. Galize, hafifesi vardı. Ee, onun da kendi içinde farklı mikyası vardı. Neydi? Eğer necaset galize olursa ve de katı bir necaset olursa, bir dirhemi alan itibariyle, ondan fazla olmayacaktı bir dirhemden fazla olmayacaktı yaklaşık 3 gram kadar ondan fazla olmayacak peki sıvı bir necaset olursa elinizin ayasını geçmeyecek ondan fazla eğer bir organda bunlar olursa yani kolunuzda şu elbisede olursa veya bedende olursa veya nerede olursa musallada olursa namazınız olmuyor. 3 şeyi temizliyoruz bir musallayı İki, elbiseyi 3 bedeni temizliyorsunuz bunlardan. Peki burada onlardan bahsediyor. E menen necasateyni taharatul bedeni menen necasateyni ve seubi ve elbiseyi temizliyorsunuz. Elbise. Peki hangi elbiseyi temizliyorsunuz? Siz hareket ettiğinizde sizinle birlikte hareket eden elbise İç çamaşırından dışarıda giydiğiniz bütün elbiselere kadar. Mesela ayakkabınız var, ayakkabıda necaset var. O ayakkabıyla namaz kılamasın. Peki ayakkabıyı çıkarsan, üzerine bassan, o halde altında necaset olsa kılabilir misin? Kılabilirsin. Burada kaide ne? Sizinle hareket edip etmemesi eğer adamla hareket ediyorsa yani adam gidince o da ona bağlı o şekilde elbise üzerinde kalıyorsa bu elbiseyle temizli namaz olmaz yani bu elbiseyle namaz olmaz peki başka ve <gülüyor> mekani kıldığınız yer mekan yani musalla orası da temiz olacak peki ne kadar bir alan temiz olacak durduğunuz yer sonra ellerinizi e, Rukbeteyin, dizlerinizi e, secdeye gittiğiniz zaman alnınızı koyduğunuz yer işte ne kadar bir alanda namaz kılıyorsanız o kadar bir yer. Peki şurada necaset olsa siz de cübbenizle namaz kılıyorsunuz, cübbe oraya değse yani o necaset ama katı bir necaset yani böyle yaş değil cübbeye oradan bulaşmıyor. Orada namaz kılabilir misiniz? Kılabilirsiniz. Ölsü ne kadar, musallada ne kadar bir alan temiz olacak? İşte ayağınızı koyduğunuz yer, cephe alnınızı koyduğunuz yer, rükbeteyin dediğimiz diz kapaklarınızı koyduğunuz yer. Peki bunlarla alakalı delilimiz neler? Bakın oraya metne. Şimdi bu zayıf bir hadistir ama burada İmam Mevsili Rahimullah onu aldı. Bununla alakalı daha sahih başka rivayetler var. Şimdi bizim bu fıkıh kitaplarındaki hadislerle alakalı şöyle bir mutala nazarınızda olsun. Hidayenin hadislerini İmam Zeyla'yı tahric ediyor. Onun bulamadığı bazı hadisler var. Diyor ki, Lem Bulamadım ben bu hadisi. Ama şimdi bir Vahabi, bir hadis, bir kitap tahric ettiğinde ne diyor? la Yok böyle bir hadisin aslı. Yani o Zeyla'yı ki İbni Hacer hadiste, e, Rical'de, Fevkalade bir adam belki lamisleleh olan birisi İbn Hacer Askalani'yi kastediyorum. Fakat İbn Hacer Askalani nasbur ray'i eee ediyor. E, peki diyorlar ki Rical uleması, Usulü hadis uleması İbn Hacer'i İbn Hacer yapan imamı Zeyla'idir. İmam Zeyla Hanefidir. Hidâyet'in hadislerini tahric ediyor. O kadar derin olmasına rağmen edep var tabi ilimde. Edep yoksa ilim yok kardeşim. Edep yoksa ilme muhatap olamasın. Ne kitabullah'a ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhatap olamasın. Peki ama şimdi yok diyorlar, uydurma diyorlar. İşte onun bulamadığı hadisleri daha sonra bulma gayreti olmuş bazı alimlerde. İşte bulanlar olmuş, onlardan birisi de İbni Kutluboğa Raye'nin arkasında var basmışlar onu İbni Kutluboğa bir anlamda tetinme yapıyor İbni Zeyla'yinin çalışmasına tetinme yapıyor o da bazı hadisler buluyor da başında diyor ki bizim Hanefi kitaplarında hadisler verilirken senetleri verilmez fukaha vermez başkaları da vermez yani ilk dönem kitaplarda var Onlarda senedi bulursunuz Ama sonrakilerde yok Neden? Çünkü şimdi bu kitabı Zaten biz bak metni okuyamıyoruz 50 günde Metni bitirebilir miyiz? Ne kadarını bitirebiliriz? Bir bunun şerhi var Bir de her hadisin siz senedini oraya koysanız Talebe senetle meşgul olurken Metinden kopuyor Mevzudan kopuyor Onun için başta muhtasar Eserler okutulur, metinler okutulur Talebe sona geldiğinde kitabın mevzunun baş tarafını unutmasın diye o da diyor ki bizim hocalarımızın senedi var sebet diyoruz ona ee, efendim hepsinin silsilesi var Ta ibni Mesud kadar gidiyor işte fuku ehlil Irak'ta İmam Kevseri diyor ki Küfede 1500 sahabi var Hanefi mezhebi nerede doğuyor Küfede. 1500 sahabi yani o kadar hadis ilmi noktasında e, zengin bir şehir küfe. İşte İbn-i Mesudlar vs. Hz. Ali Efendilerimiz oradalar. Orayı ilimle hadiste dolduruyorlar. Talebeler kalkıyorlar oradan. E, Abdullah bin Mesud'un öğrencileri bu isnat ali olsun diye Medine-i Minevvere'ye geliyorlar. Hadis-i Şerifi eğer İbni Mesud Hazreti Ömer vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselam'dan naklediyorsa o zaman hadisin derecesi düşüyor. Yani arada bir de siz oluyorsunuz iki ravi var arada kalkıyorlar geliyorlar Medine'ye bizzat Hazreti Ömer Efendimiz'de hadisi alıyor bir kervan dönüyor bir hadis için. Senedimiz ali olsun. Yani Allah Resulü ile kendileri arasında daha az ravi olsun diye ali isnad. Beytun hali ve isnadun ali diyordu kim? Yahya bin Mayin değil mi? Beytun hali ve isnadun ali. Boş ev istiyorum Allah'tan. Resulullah Efendimizin evi gibi Aleyhissalatu vesselam bir da ali isnatla. Peki yani diyor ki Bizim kitaplarımızda bazı hadislerin senedi olmasa bile bu hadisler ceffel kalem yani o manada bir şeyler söylüyor. Hemen bu hadis mevzudur, senedi yok böyle atmayın o hadisi diyor. Çünkü İmam Buhari'nin vefat ne zaman kardeşim? 256, Ebu Hanife'nin 150. Yani İmam Ebu Hanife rahimullah vefat ettiğinde Buhari doğmamıştı bile. Dolayısıyla Ebu Hanife İmam Buhari'den hadisin kaynağına daha yakın Ebu Hanife Rahimeullah oturup da hadis rivayete vakti yok. 83 bin mesele çözmüş ya. 83 bin 30 yıl 120'den 150'ye kadar 83 bin mesele çözüyor. Hazreti Ömer mi daha çok hadis bilirdi? Ebu Bekir mi radıyallahu anhıma yoksa Ebu Hureyre mi? Hangisi? Ebu Bekir daha çok bilir değil mi? 23 yılın tamamına şahit. Peki neden rivayet etmemiş? Bir, devlet başkanı. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra iki yıl yaşıyor. Bu da ikinci madde. Yani devlet başkanı olunca, devlet başkanının şimdi bir üniversitede ders okutmaya vakti olur mu? Hazreti Ömer mi daha çok hadis bilir yoksa Ebu Hureyre mi? Ömer Efendimiz muhtemeldir ki daha çok bilir radıyallahu anh. Peki neden? koca devleti idare ediyor Mısır'ı, İran'ı, Suriye, Irak bütün bu bölgeler İslam devletinde ve bunların başkanı da Ömer Efendimiz radıyallahu anh Ebu Hanife neden fazla hadis rivayet etmiyor? Çünkü Ebu Hanife o hadislerden mesele çözüyor kardeşim mesele Ebu Hanife rahimullah bunun hadis rivayetine vakti yok ama diğerleri öyle değil ki onlar oturuyorlar Sabahtan akşama kadar meclisleri hadis halkası orada Hadis Şerif rivayet ediyorlar yani temiz edeceğiz Kim kim onu bilmemiz gerekiyor kardeşim İşte Ebu Hanife şudur İmam Rahimeullah budur yani hepsini kendi dünyasında likülli ame'lin rica her ne demek liküllli eşkuru Likullü ame'lin rica her ilmin bir adamı var kardeşim Tamam لِكُلِّ amelin رِجَالٍ Her ilmin bir adamı var işte. Ebu Hanife rahimullah Aslında hadisin de adamıdır. Hadisin de hocasıdır. Fakat ona vakti kalmıyor. O halde, şimdi onların da, Ebu Hanife'nin de bir senedi var. Ama burada ilk dönemde o ravileri veriyorlar. Sonraki e, fukuhamız, onlar e, kitapta bir uzun, e, böyle sürekli arada istidradiyeler olmasın talebe usanmasın diye senetleri kitaplarını almıyorlar hasfediyorlar ama senet nerede hoca da şimdi imam mevsudili'nin Ebu Hanife'ye kadar bir icazeti var mı kardeşim var peki imam Mergini'nin Ebu Hanife'ye kadar bir icazeti var mı var e zaten hadiste de o senet yok mu? İcazet yani o onu görüyor, o onu görüyor. E bunlar da o yoldan nereye kadar gidiyorlar? Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar. Tabi biz bunu usulü hadiste bir kanun, bir kural, bir esas olarak getirme anlamında söylemiyorum. Ama bunların da bu halini görmek gerekir. Yani bunlar bu kadar da hadis bilmiyor muydu? Bak hiçbir hadis kitabında biz bunu bulamadık diye bir nazarla birisi ortaya çıkarsa e, böyle el-insafu hayrul evsaf demeli yani insafla bakmalı. Evet biz böyle bir usulü mustalahta, hadis usulünde mustalahatta bir kaide olarak ortaya koymayız. Ama bunların da bu noktada bir e, halleri var o halde görmek gerekir kardeşim. Şimdi Adi i Şerife bakın. La yaqbalullahu salatam ri'in hatta yada'a tahuru mawadi'a. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allah azze ve celle salatam kişinin namazını kabul etmez ne zamana kadar hatta yada'a <gülüyor> tahuru mawadi'a ta ki o temizliği yerlerine koyana kadar. Yani adam Efendim bedenini temizleyene kadar, bedeni temizleyene kadar Allah Azze ve Celle bu kişinin namazını kabul etmez. Kabul olması için bedeni temizleyecek. Peki beden buradaki hadis-i şerif daha çok ne işaret ediyor? Hadesten tarihte, hadesten. Şimdi buradaki hadis ise İğsili anki deme, Efendimiz aleyhissalatu vesselam İğsili anki deme ve yani üzerindeki kanı temizle, e, özür kanıyla Fatıma geliyor. E, Fatıma bintü Hubeyş, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona, İğsili anki deme ve salli. Üzerindeki kanı temizle, kıl. Şimdi kan nasıl bir necaset? Hakiki bir necaset. Abdestsizlik, hükmi bir necaset. O halde hadis-i şerif neyi anlatıyor başta birinci okuduğum? Hakiki mi hükmi bir necaseti, hükmi bir necasetten temizliği anlatıyor. Yani abde alın diyor. Peki Fatıma'ya diyor ki sen de üzerindeki kanı temizle. İğisili ankiddeme Orada ise hakiki necasetten temizlenmeyi anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. O halde bir bu iki delil bize gösteriyor ki başka deliller de var çok sayıda. Onlar hadesten taharet olacak, necasetten olacak. Sonra üç şeyi temizliyorduk. Bir bedeni temizliyoruz, iki musallahi temizliyoruz. Musallahi temizlemeye dair delil burada hangi ayeti almış? Ve iz cənla ke mithabet ell nasi Sonra devam ediyor. Wa'idna ila İbrahim ve İsmaila an tahira beiti el taifina wal aqifina wal rukyi sujud. Şimdi wa'idna ila İbrahim. Açın hemen Kuranı-ı Kerim'de. Bakara suresinin kaç 125. ayet-i kerime? Gelin Bakara suresi. 19. sayfa. 125. ayet-i kerime. Ve iz nasu Yani beyti, kabe yi muazzamayı ne yaptık? Mesabe neydi? Ne demekti? İnsanların ayrıldıktan sonra tekrar dönüp geldiği yer demiştik ki tefrib kelimesi seyyib kelimesi dul kadın tefrib ezanla kamet arasında tekrar insanların namaza davet etme salatu camiatun gibi ifadeler bunlar hepsi aynı kökten geliyordu. Şimdi burada ve ill el beyte mesabatan linnas insanlar için dönüp dönüp geldikleri yer ayrılıyorsun ama Kalbin orada tekrar dönmek üzere ayrılıp geliyorsun ve emniyet yurdu kıldık sonra vatka du mümmakam İbrahim'e musalla o makam İbrahim'i orayı namaz yahedinin ve işte istişad makamı burası ve ahidne ila İbrahim ahidne bimana emarına demek emaruna ila İbrahim'e ve İsmail'e Hazret İbrahim'e İsmail'e emrettik Eyye şeyin entahhira benim beytimi temizlemelerini kim için litdda if yine oval tavaf edenler orada duranlar bir de ruku secde edenler tabi ruku secde namazın parçasını zikrediyor tamamını kastediyor bunlar ne diyoruz Mecazi mürsel diyoruz onun bir kısmıdır Peki Efendim şimdi o zaman burada peygamberi diyor ki orayı temizle Kim için? Namaz kılanlar için diyor. O halde namaz kılınacak yer temiz olması gerekiyor. Camiyi kim temizliyor? Hazreti İbrahim temizliyor. He? Hazreti İsmail temizliyor. O halde camiyi temizlemek, Allah'ın beytini temizlemek ki ora beytullah. Cenab-ı Hak kendini izafe ediyor. O zaman Müslüman için bir şeref. Eskiler böyle camiye geldikleri zaman, yani bu emirle amel edebilmek, bunun gereğini yerine getirebilmek için camiye girerken Allah rızası için toplaya toplaya safa giderler. Yine çer çöp neler varsa toplaya toplaya çıkarlar. E senden benden çok daha büyüğü Hazreti İbrahim. Tek başına bir ümmet, Kur'an-ı Hakim bize öyle anlatıyor. Bir sistemi tek başına yıkan adam, o caminin temizliğini yapıyor. Antahira, batiye, lıtaifine, walakifine, walrukayi sujud. O halde bir, neyi temizliyoruz? Bedeni. İki, musallayı temizliyoruz. Ne kadar alandı? Durduğunuz, secde ettiğiniz, dizlerinizi koyduğunuz yer. Üç, neyi temizliyorsunuz? Efendim, elbisenizi temizliyorsunuz. Vatia beke, fatahir, elbiseyi temizliyorsunuz. Yani çünkü Cenab-ı Hak tertemiz halde huzura gelin buyuruyor. Hmm. Caiz midir diyorsunuz? Değildir de. Bugün biraz böyle zihnim şey bugüne mahsus, mazur görün. Evet peki efendim şimdi taharatul beden dedik sonra taharatul sevbi taharatul mekan e, hadesten taharet necasetten taharetti iki madde halinde de bunu zikrediyorduk üçüncüsü ise setrul avret avret kelime anlamı itibariyle naks, noksanlık, eksiklik halel o anlamlara geliyordu Setrul avret avreti örtmek namazdan önce yapmanız gereken bir ameliye. Şimdi avret yani fıkıh'ta baktığınız zaman Ma yecibu satruhu yazın isterseniz. Ma yecibu satruhu ve ma yahrumu nazru ileyhi. Ma yecibu satruhu ve ma yahrumu nazru ileyhi. Yani bu yecibu setruhu setr örtmek Örtmesi vacip olan şey yani setri avret dediğiniz zaman nedir setri avret nedir? İşte avret yani neye avret diyoruz Şimdi kadının mesela diyoruz ki eli avret değildir yani örtmek gerekmez tamam Örtmek zorunda değil o zaman avret dediğimiz zaman orada bir eksiklik var bir noksanlık var İnsan fıtratı onu görmek istemiyor. Ha işte onu tarif ediyoruz. Ona göre mağiyci bu setruhu, örtmesi vacip olan, örtmesi gerekli olan. Bir de ikinci hususu wama yahrumun nadaru ilehi. Bir de bakmak haram olan şeydir. Bir örtmesi gerekli olan, bir de kendisine bakmak başkası tarafından. Bakmak haram olan yer, bölge, ona bütün bunlara avret diyoruz. O zaman avrette iki hususiyet var. Bir, nedir o? E, örtmemiz gerekiyor. İki, namaz kılarken örtmemiz gerekiyor. Üç, başkası bakamaz. Şimdi e, şöyle diyeyim. Mesela Hanefi mezhebinde kadının avretini anlatırken ayak avret midir değil midir? Kadının ayağı avret mi değil mi nedir? Huka'nın e, yani Hanefi mezhebinin racih görüşü, tercih edilen görüşü kadının ayağı namazda avret değildir. Yani ayağa derken şu ayak yani. O ayak yoksa bacak değil. Ayak o ayağı açık olduğu halde çorap giymeden namaz kılsa olur mu? El cevap olur. Peki nerede avrettir? Sokakta avret. Başka birisi kadın ayağına bakmayacak. İnce çorap, şeffaf çorap giymeyecek. Yani böyle yaz ayakkabısı giydi, ince bir çorap giydi, bedeninin rengini gösteriyorsa haram kardeşim. Ayağını görmeyecek değil mi? Öyle diyor Ahmet Hamdi'nin kitabında mıydı? Biz diyor Osmanlı'da kadın hamamdan çıkar, topuğunu görünce delikanlılarımız sokakta ihtilam olurdu diyor. Yani şimdi tabii milleti o hale getirdiler ki racüliyet vasfı da kalmadı. Yani tabii ki hanım kardeşlerimizi, böyle sizin gibi iffetli kardeşlerimi tenzih ediyorum İslam'ı yaşayanları. Ama sokakta ne kadında kadınlık, ne erkekte erkeklik bıraktılar. İnsanlar evleniyorlar, boşalıyorlar. Çünkü hep sokak, hep gözler, akıllar, zihinler hep sokakta, oralara kayıyor. Ve kendi dünyasından, helalinden, evinden, ailesinden maalesef mesut olamayan bir toplum haline getirdiler. Evet efendim... Erkek için baktığınız zaman e, İmam Malik'e göre, o da avreti ikiye ayırıyor. Diyor ki, bir ne var? مَا يَجِبُوا de بِدَهِ وَمَا يَحْرُمُوا نَدَرُوا iley Adam namaz kılarken diyor, ben avreti ikiye ayırıyorum, avreti galize, avreti hafife. E, herkes ayırıyor. O da diyor ki, namaz kılarken adam avreti galizesini kapatmazsa olmaz namaz. Avreti galize neresi? Ön ve arka yani idrar ve dışkı yeri o kadar yer en azından kapalı değilse bu adamın namazı olmaz. Peki şimdi bundan hareketle diyorlar ki işte top oynuyoruz biz İmam Malik'e göre bu caizdir. Ya İmam Malik rahimeullah neye cevaz veriyor? Diyor ki benim söylediğim adamın elbisesi yok değil mi? Adamın elbisesi yok yani bu adam o kadar bir elbiseyle namaz kılsın mı kılsın yani bir şortla namaz kılsın mı yoksa başka elbisesi hadi kılsın bakalım. Peki sokağa çıkacaksa o da diyor ki göbekten diz kapağına kadar avrettir. Yani bir erkek bir erkeğe hiçbir imama göre bakamaz kardeşim. Hepsine göre haramdır. Yani erkeğin avreti Ebu Hanife'ye göre nereden? Mine surra rukbe peki göbekten diz kapağına kadar er rukbetu min el avreti hadis şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki diz kapağı da avrettir. Yani diz kapağı da kapalı olacak. Diz kapağı da kapalı olacak. Şimdi İmam Şafi'ye göre nedir? Diz kapağı avret değildir. Diz kapağına kadar örtmesi gerekir. Fakat İmam Şafi'ye göre neresi avret? Fahiz dediğimiz uyluk. Yani erkeğin uyluğu neresi? Ya yani erkek kadın hep fahiz aynı şey denir de şurası uyluk. Yani arka kalça dediğimiz yer iliye denir. Ee, peki diz kapağından aşağısına ne diyoruz? Buraya da saqt diyoruz. Buraya zira denir. Yani insan her bölgenin özel müstakil adı var. Nasıl parmakların khinser, binser, usta, musabbiha, ibham gibi her birinin müstakil adı vardı. Şimdi İmam Şafii Rahimullah onlar Enes bin Malik'in hadisiyle rivayet ediyor. E, amel ediyor. Enes bin Malik rahimehullah Haybere giderken ben diyor Ebu Talha'nın arkasındaydım. Hayber'in dar sokaklarından giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fahizi açılmıştı diyor. Bu hadisi şerifi dikkate alan ulema diyor ki fahiz uyluk değildir. İşte İmam Malik'in e, namazda istişadı bu ya da işte fahiz avrettir ama diz kapağı avre değildir İmam Şafi öyle diyor fahiz avrettir ama diz kapağı avret değildir fakat İmam Şafi Evet bu hadisi alıyor diz kapağı avret değildir diyor fakiz avrettir diyor ama aynı zamanda İmam Şafi bu fahi dediğimiz bu e, yani buranın diz kapağına kadar mutlaka, kapatılması gerekir diyor. Uyluğun kapatılması gerekir. Epeki siz bunu tam kapatacaksanız yani beli dizden dizine kadar bu uyluk dediğimiz yeri kapatacaksanız zaten diz kapağını da kapatmanız gerekiyor. Adım atarsınız, yürürsünüz, koşarsınız yukarıya gelir, açılır. Dolayısıyla özel, genel anlamda baktığınız zaman bütün imamlara göre kardeşim diz kapağı da kapanacak. Ama bir kısmı diyor ki diz kapağına kadar Hanefiler diz kapağı dahil diyorlar. Fakat ötekilerin pratikteki uygulamasına baktığınızda yani uyluğun tamamını kapatacak, e uyluğu kapatacaksan zaten diz kapağında kapatman gerekiyor. İhtiyat bunu gerektirir. Yani İmam Malik'e göre efendim diz kapağının üstü caizdir. Adam şortla top oynar, maç oynar, izleriz derse Ey İmam Malik'in ne dediğini anlamamış o Hani onların kitabına bakınca Malik'ilerin kitabında bir mincihetin Nadar diyor Bir bakma açısından erkeğin avreti Başka bir erkeğin bakması açısından Bir de namaz kılma noktasından iki farklı açıdan bakıyorlar Evet bir Müslüman kardeşim şortla top oynamaz Oynayanları da izlemez haram yani başkasının ayağını, bacağını seyretmez Müslüman. Haram efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eee işte e minel avra buydu. Avrese örtmek gerekir yani. Örtmek gerekir. Peki Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadisi nasıl anlayacağız? Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadis şu kardeşim. Hayber'in dar sokakları efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Orada giderken sahabe birbirine sürünüyor, Efendimiz'e sürünüyor. Gayri ihtiyari olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesi açılınca uylunu görüyor. Enes bin Malik radıyallahu an. Peki şimdi e, bu kadarla namaz kılabilir miyiz? Bu kadar bir elbiseyle erkek namaz kılar mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah bu Ashab-ı Suffe'nin İki elbisesi yok mu? Tek elbiseyle namaz kılıyorlar. İki elbiseleri olsa rükûye secdeye gittiklerinde bedenlerinden herhangi bir organ görünmese Allah Resulü buyuruyor ki ''Eveli kullikum sevban'' ''Herkesin iki elbisesi mi var?'' buyuruyor. Yani onlar ilme kendilerini adamışlar, ikinci elbise almaya paraları yok Tek bir elbiseyle idare ediyorlar, kifayet ediyorlar. Evvelikülliküm sevvan buyuruyor. Yani demek ki Müslümanın iki değil bir gömlek, bir altta şalvarınız, pantolonunuz vesaireniz olacak. İki ne olacak başınızda sarığınız ya da takkeniz olacak. Sarık ya da takki olacak. O zaman bir erkek üç parça elbiseyle namaz kılar. Ha bu nedir göbekten diz kapağının altına kadar? Eğer ötekileri bulamadıysanız, birisi namaz kılıyor, göbekten diz kapağına kadar kapalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle kırılma buyuruyor ona, namaz böyle kılana. Bir gün Samsun Büyük camide vaaz ediyordum, Buhari'ye biz orada başlamıştık. 10 sene var Samsun Abdülhamid Han Hazretleri'nin annesi adına yaptırdığı cami. E, gidince orada namaz kılın böyle devlete aliye'den Selçuklulardan kalan camiler varsa o camilerde kıldığınız namazın feyiz bereketi Allah'ın inayetiyle diğerlerine nispetle daha fazla olur. Salih adamlar yapmışlar. Salih insanlar orada işçilik yapmış. şimdi orada bir birisi böyle 5-10 kişi çıkmışlar böyle bir herkes kendi meşhbinine göre adam buluyor değil mi? Milli külli saqit etin lakit Ha ne demek? Her düşenin bir alıcısı var kardeşim işte. ile bile evlenen var. Bakıyorsunuz ünlü dedikleri soyutarlar kendileri gibi kadınlarla evleniyorlar. Yani gidip iffetli, ahlaklı bir kadın almıyorlar. Kendileri gibi külli saqit etin lakit a. Her düşenin bir alanı var. Şimdi o da kendine göre adam bulmuş. Gel de oraya diyor ki ya işte erkeğin avreti bu kadar değil mi? Biz haşamayla namaz kılacağız. Kılıyoruz. Allah Allah. Şimdi yani. işte İşte diyor ya üstad. Niçin renk göstermeye çalışırsın köre? Konuşsana insanlara aklına göre diyor. Böyle ahmak birisi. Sofistler geliyorlar. Diyorlar ki ya madde yoktur. Üçe ayrılır sofistler de Eşyanın hakikati yoktur diyorlar Yok kabul etmiyorlar eşyanın hakikatini Ne diyor bizim kelamcılar O usulü dinde var Nureddin'i sabunini Atın onu ateş ediyor Bakalım eğer e, yoksa hakikaten Eşya yoksa hakikati yoksa O zaman bu adam ateşte yanmayacak diyor Ateşte yanmayacak Evet efendim erkeğin avreti bu yani Müslüman, erkek namaz kılarken iki parça elbisesi en az olacak. Bir de başında takkesi ya da sarığı olacak. Sarıkla alakalı kettaninin eddiame fi meseletil imame diye bir risalesi var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hep sarıkla namaz kılmış. Bulamadığında bir bez parçası almış. Onunla birlikte namaz kıldılar. Peki kadının avreti nedir? Kadın... Ne kadar bir yeri namaz kılarken kapatacak? Ee, Nur suresine gelin. Nur suresine. A kulli almueminat yarzulun abzarihin wa hfadnafurujuhun ne wala yubdiine ne. 353. sayfa 31. ayet kelime. Efendim, mukallil müminat. Yukarıda erkeklerden bahsediyor. Tabii erkeklerin avretiyle alakalı şunu da söyleyeyim. Bir erkek dar bir pantolonla namaz kılsa olur mu? Olur. Mekruhtur. Peki dar bir pantolonla erkek arkadaşının yanında oturabilir mi? Haramdır kardeşim. Oturdu, arkası belli oluyor. Oturdu, önü belli oluyor. Yani bir Müslüman erkek arkadaşının yanında oturduğunda kalktığında yürürken avret yerleri belli oluyorsa bu halde kılarsa namaz caiz yani deri kapanmış oldu ama bir erkek erkeğin yanında böyle oturamaz haramdır Edeyin kardeşlerinize deyin ki sen beni harama sokma de usulen söyleyin İslam ne diyordu Selman-ı Farisi e, e, e, ecel لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّنَا صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ demişti yani sadece kırae değil helaya gittiğiniz zaman nasıl oturacaksınız onları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gösterdi onu gösteren peygamber aleyhissalatü vesselam giydiğin kıyafet nasıl olacak buna karışmaz bu kardeşim sonra bu kıyafet yani namazın şartlarından birisi olsun Hadesten tare, necasetten tare, setre avret diyoruz bak. Yani namaz o yoksa yok. Yani o kadar önemli. Hayatında da önemli, namazda da önemli. Peki şimdi وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْظُظُنَ مِنْ ne Söyle o İslam kadınlarına, Müslüman kadınlara ne yapsın onlar, neye sahip çıksınlar Müslüman kadınlar? Yani bakmaları helal olmayan şeye bakmasınlar. Böyle gözlerini kaldırıp da sokakta her tarafı radar gibi görerek gitmesinler. Erkekler de öyle gitsin. Hemen önce erkeklere söylüyordu: Kulli mu'mini ne Peki vakulli mu'minatı yavuzu ne minabsarihin Gözlerini koruyacaklar, helal olmayan şeye bakmayacaklar. Arabanın farını kısar gibi gözlerinin görüş alanını çekecekler daraltacaklar. Sonra veyahfadna furucuhunna. Faz furuç iffetlerini, namuslarını, hayalarını koruyacaklar. Ferzin lügat anlamı biliyorsunuz. Dağların arasındaki nehre ferç denir. Yarık olduğundan dolayı furu furucuhunna. O kadınlar iffetlerini, namuslarını korurlar söyle onlara ve kullu'l bir gözlerini korusunlar iki namuslarını korusunlar ve la yubdine ziynetehunna ve la yubdine ve Yani onlar zinetlerini ortaya çıkarmasınlar. İlla ma zahara minha. Yani görünen ma beda minha. Görünenler hariç onun dışındaki zinetlerini izhar etmesin, göstermesin nelerdir onlar işte küpedir kolyedir efendim başka nerede olur ee, işte bunlar var e, buradaki var ee, başka işte ayağında belki hal hal vardır başka şeyler vardır peki burada hangisini istisna ediyor İlla ma zahara minha el ve yüz el ve yüz haricindeki ziynetlerin saklasınlar Şimdi el ve yüz haricinde dediğine göre o zaman biz burada bir muzaf takdir ediyoruz. Nereye takdir ediyoruz? Wala yubdine mevdi'a zinetihinne. Mevdi'a zinetihinne diyorsunuz. Tamam? Yani bir hazfil mudaf. Yani burada muzaafın hazfi var. Biz onu takdir ediyoruz. Wala yubdine mevdi'a zinetihinne. Zinet yerlerini göstermesinler. Neresi zinet yeri? Burası zinet yeri. Burayı göstermesin. Sonra burası zinet yeri. Burayı göstermesin. Yani kendi başına zinet haram olmaz. Küpeyi oraya koysan adam baksa haram olur mu? Olmaz. Yani burada dört farklı takdir var. Vallahu yudine zinetuhu ne. Bir kadının hepsi zinettir. Kendi zinettir. Bedeni zinettir. Zinet burada bizzat zineti göstermesi helal değildir. Zinet yerini göstermesi helal değildir diye dört ayrı takdir var. Ama biz hangisini alıyoruz? Zinet yerini göstermesinler. Söyle onlara, "Vela yubdine zinetuhunna ve la yuzhirne mevdi'a zinetihin." Zinet yerlerini göstermesinler. Hangi zinet yerini gösterebilirler? Elleriyle yüzleri hariç. Yüz de zinet yeridir yüzüne de kadın zinet koyabilir eşine göstermek için. Bir de parmaklar burada küpe e, ne var? Burada yüzükler var. Yani bu ikisi istisna diyor. Çünkü kadınlar işte evde temizlik yapıyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Buraları da kapatırlarsa hayat onlar için çok zorlanabilir, zor olabilir. Ve yudine zinetahu illa ma zahara minha. Yani onlardan mine zine yani minha min eyi şeyin mine zine zamirleri zamirleri işaret ederken ne yapıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz minha diyelim böyle Arapça hanın altına iki yazıyorsun o zamir nereye gidiyor Mercisi neresi Zinetse iki zinetin altına da iki yazıyorsun yani ne diyor sana bu efendim bu e, hanın zamirin mercesi zinettir. Yani siz yeni baskılarda okuyorsunuz işte Avamil Ecrumi vesaire. Eski kitaplarımızda İzhar'ın işte Cami'nin, Kafiye'nin, katrına e daha eski baskılarda hep böyle bir bir yazar. Yani bir zamirin altına öteki biri onun mercisine yazar. 2 yazar, üç yazar, beş böyle sayıları koyar. Böyle koyduğunuz zaman metni okurken zamir aramazsınız. E bir de zamiri tespit etmek önemlidir. İbareyi anlamak için o zamirin mahallini bulmanız gerekiyor. Vala yubdina zinetunne illa ma zahara minha ve liydribna bihumurihin ala cuyubihinne ve liydribne bak ve <"Gülüyor> yada ne demiyor. Ve liydribne diyor bir mubala ifade ediyor. Ve liydribne bihumurihin humur neyin cemisi? Himar. Himarın cemisi ve ne bi humurihinne içki aklı örtüyordu başörtüsü de kafayı örttüğünden dolayı ona himar deniyor yani böyle vursun sarkısınlar yani böyle koyusunlar değil o zaman vurup sarkıtacaklarsa kaplayacak buraları ve ne böyle vursunlar sarkısınlar neyi bi humurihinne başörtülerin nereye ceib cuyub Öyle elbisenin e, başın girdiği yer yani bu yakası, kesilen yeri ceyb, cuyub oraların üzerine sarkıtacaklar. Ala harfi cer ne ifade ediyor? İstila ifade ediyor. Değil mi? İstila bak. Eğer fi deseydi vel yadribne fi humurihine bi humurihine fi ne deseydi o zaman kadınlar başörtülerini buraya koyabilirlerdi. Ama Cenab-ı Hak Diyor. Ala cüyü bihinne diyor. Alâ da bir istila, Ala da bir hakimiyet var. Kapsamını alması gerekiyor. O halde bir İslam kadını başörtüsünü aldığında efendim ne yapacak? Ta buralara kadar gelecek. Cüyü böyle açık olur. Râz ediyor. Buralar böyle elbise yakalar açık olur kadında. Yazın ayrı, kışın ayrı kıyafeti var. O halde buralara kadar kadının başörtüsü gelmeli kardeşim. Veli zribne bi kumurhınnı ala jübıhınnı, ve la yubdine zinetıhınnı illa libuğoletıhınnı, ou abaihınnı, ou abai buğoletıhınnı. Şimdi zinetlerini sadece şunlara gösterebilirler. Peki hangi zinet bunlar? El ve yüz dışındaki zinettler. Zinet neydi? Ne anlıyorduk? Vla yubdine moudga zinetıhınnı. Zinet yerlerini Göstermesinler, Sadece şunlara gösterebilirler Ama buna yukarıda bir istisna düşmüştük Neydi o? El ve yüz El ve yüz dışındaki ziynetlerini Ya da ziynet mahallerini işte buralarını Boyunlarını vesairelerini Sadece Kimler görürse haram olmaz Kim efendim? Bal buule Buul nedir? Kocaları değil mi? İbu ʿuletihinne, ev efendim kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, ev abne ibu kocalarının oğulları, yani başka kadından oğulları. Çünkü velaten kihu mana kha aaba okuminen <gülüyor> nisa buyurmuştu Cenab-ı Hak. Cahiliye döneminde adam ölüyor, üvey oğlu geliyor. Ne diyordu anasına? Ben seni alacağım diyordu. Kadın efendimize geldi. Ya Resulallah ben bu çocuğu büyüttüm. Şimdi miras başka yere gitmesin diye benimle evlenmek istiyor. Hangi ayet-i kerime? Hemen gelin Nisa suresinde ve inarat tu istibdale zevcin. onun efendim orta yukarıda yarısından yukarısındaki ayet-i kerime. Ve la tenkihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma Nisa suresi 22. ayet-i kerime. Yani İslam, cahiliyedeki bütün bu kalıntıları ortadan kaldırıyor kardeşim. Devam ediyoruz şimdi. Efendim bunlarla, yani bunların yanında kadın oturabilir. Bir İslam kadını, babasının yanında, kocasının yanında, oğlunun yanında, efendim başka kimin yanında? Yeğeninin yanında Kardeşinin oğlu Kız kardeşinin oğlu Bunların yanında so, e, Sonra küçük çocuk Henüz kadınlık ne demek bilmiyor yani e, Cuma wat, Bu tür şeylerden haberi yok Küçük bir çocuk Onun yanında da kadınlar Başı açık durabilirler Ama durmaması Daha evladır Şimdi biz evlerde annelerimizi Başı açık halde görmedik değil mi öyle dururlarsa daha iyi. Fakat genç bir kadın eşe eve geldi, eşi onun hangi halinden hoşlanıyorsa öyle İslam kadınları evde eşlerinin yanında öyle durmalı. Yani öyle durmalı eşi işte yani onu haramdan, sokaktan alı koyması için e kadın da eşine diyor ki ben de seni şöyle yani daha bakımlı görmek istiyorum evde diyorsa e adam da ona dikkat etmesi gerekir, değil mi? Vatı küllezi hakkın hakkahu buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda'ya herkes hakkını ver diyor kadının da senin üzerinde hakkı var diyor ee, onu ver peki efendim o zaman burada yani bunların dışında bir kadın kolu yukarıya çekmiş bu halde durabilir mi? kolunu kıvırdı kim geldi? kayınının oğlu geldi kayınının oğlu geldi şimdi amcanızın oğlu geldi anneniz Yukarıya kolunu kıvırdı, bulaşık yıkıyor. Durabilir mi? Duramaz. Neden? Çünkü burası avret. Duramaz. Anneniz geldi, amcanızın oğlu orada. Başı yukarıya böyle geri bağlı. Durabilir mi? Duramaz. Neden? <gülüyor> o himarlar cüyuba gelecek, burayı kapsayacak, içine alacak. Yani bu benim evladım falan diyemez. Peki burada saydıkları kim? buradakiler müebbet haram yani kadınlara bu kadınlara burada saydıkları adamlar kim? ebediyen onlarla evlenemezler iki türlü haramiyet var bir müebbet haramlık var bir de muvakkat haramlık var müebbet haramlık hangisi? müebbet haram ebediyen evlenemiyorsunuz ebediyen evlenemiyorsunuz gelin şimdi o 81. sayfaya gelin İsa suresinde gelin oraya şimdi e, bunu üçe ayırıyoruz değil mi müebbet haramlığı ebedi haramlığı üçe ayırıyor bir bir ne diyorsunuz o sayfanın başına yazın bir karabet yoluyla müebbet haramlık karabet yani akrabalık yoluyla müebbet haramlık iki rada yoluyla müebbet haramlık rada sütenme sütenme yoluyla 3 sihriyet yani hısımlık yoluyla müebbet haramlık hısımlık yoluyla müebbet haramlık 1 karabet yoluyla 2 rada yoluyla 3 sihriyet yoluyla işte eğer bunlarla bir müebbet haramlık varsa bu kadın onların yanında oturabiliyor yani sadece bunların değil yani bu buradakiler de buraya dahildir eğer müebbet bir haramlık varsa hani kadın kolu yukarıda kayın babası geldi kayın babası geldi kolu yukarıda durabilir mi? durabilir şeriat haram değil diyor ama durmasa daha doğru yapmış olabilir yani bu edeben kapatmış olsa daha doğru ama erkek eşi nasıl istiyorsa kadın evinde öyle giyer evinde nasıl istiyorsa Dışarıda istiyor adam Adam namus melekelerini kaybetmiş Vicdan, izan Hiçbir şey kalmamış Tamamen Domuzlaşma ve maymunlaşmaya doğru bir istihale var Adamda savrulmuş gitmiş İnsaniyetinden nasibi kalmamış Hanımına diyor ki Sokakta ben seni mini etekle gezerken Milletin dikkatlerini üzerine çeken bir Vaka olarak görmek istiyorum diyorsa o başka tabii. Biz insanları konuşuyoruz. Burada kimi konuşuyoruz? Bu insan fıkıdır. Fıkıh, evet, insan fıkında mahremiyet kim de var? İnsan da var. İnsanı konuşuyoruz biz. Şimdi üç başlık altında topladık. Bir karabet dedik, radar dedik, şehriyet dedik. Karabeti de dörde ayırıyor burada. Karabet yani akrabalığı. Ne diyor? Bir... Hurrimat <gülüyor> aleykum ummahatukum ayet-i kerimeyi buldunuz. Hurrimat aleykum ummahatukum. Ne buyuruyor? Analarınız size haram kılındı. Hani o bizim vardı ya bir tane televizyoncu. Ne diyor? Eee ene dahru hadisi. Ben zamanım diyor. Böyle hadis olmaz, uydurma diyor. Baktım diyor Muvatta'ya. Bir kardeşimiz böyle keser keser gönderir ondan. Tabii şimdi böyle hep bunlarla uğraşamazsın. Adamın birisine gelmişler. Demişler ki, hocam işte bu kitabı tahsiye eder misin? E olur demiş, tahsiye edeyim. Tahsiye ettiğin yerleri de mumla işaretle demiş. O da mumla başlamış işaretlemeye ama kitabın yanlışları doğrusundan daha fazla. Epey zaman sonra adam sormuş, demiş ki hocam bizim kitabı tahsiye ettiniz mi? Hatalı olan yerleri mumla işaretlediniz mi? Demiş ki senin kitabının mum kazanına attım evladım. Yani doğru yeri yok. Ne yapacak, nereyi tavsiye edecek? E şimdi bu kardeşimiz de bir hocadan belagat okumuş olsaydı, o zaman o muvatta şarihlerin tenkid etmeyecek. anlayacaktı ki e, Arapça'nın özelliği budur. İcazı hazif var, icazı kiser var kelimeler hasfedilir. Kur'an'ın özelliği bu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın konuşmasının özelliği bu. Yani muhatap onu anlar. En الدَّهْرُ deyince muhatap hemen neyi anlar? ene خَالِقُ الدَّهْرِ Ben zamanın yaratıcısıyım. Dolayısıyla oradan bir muzafın mahzuf olduğunu, haberin de aslında o izafet olduğunu anlar. Şimdi burada aynı şey var. Ne var? اَنَا حَالِكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ Anneler haram kılındı. Peki hadi ver bakalım mana. Ne haram kılındı? Anan annenizle yemek yemek mi, gezmek mi, konuşmak mı, yürümek mi? Ne? Ama biz burada bir hüküm var. Anlıyoruz diyoruz ki hurrimet aleykum orada yazıyorsun. Ne yazıyorsunuz? Zevacu ummahatikum. Zevacu ummahatikum. Annelerle evlenmek haram kılındı. bir, zevâcu <gülüyor> ummâhâtüküm anneyle evlenmek haram buna ne diyoruz usul diyoruz usul yukarıya doğru asıl annelerden geliyoruz bir karabet dörde ayrılıyor dedik birincisi nedir anne usul iki <gülüyor> kızlarınızla evlenmekte haram kılındı kızlar bu nedir fer dal aşağıya doğru hem kızınız hem kızınızın kızı ne kadar aşağıya giderse nereden çıkarıyoruz çünkü bunlar cemi un um değil de ummahat değil mi? Bin değil de benaat geliyor. O halde aşağıya doğru ne kadar giderse o kızlarla evlenmek haram. Üç ve <gülüyor> ahavatukum kız kardeşleriniz bunlara ne diyoruz? Fer'ul <gülüyor> eb babanın feri babanın dalı yani kız kardeşin kız kardeşinle evlenemezsin kardeşinin kızıyla kızının kızıyla aşağıya doğru hiç evlenemesin dayı oluyorsun çünkü. Peki dördüncüsü nedir? Ummatukum ve halatukum. Ammat halalar, ve halatukum teyzeler. Bu buna ne diyoruz? Buna da ferul ced diyoruz. Dedenin feri diyoruz. Dedenin feri. Şu halayla evlenemiyorsun. Teyze ile evlenemiyorsun. Ama bunun diğer üçünden istisnası var. Bunun altıyla evleniyorsun. Halanın kızıyla evlenirsin. Teyzenin kızıyla evlenebilirsin. Dolayısıyla halanın kızıyla evlenebiliyorsan, halanın kızı başı geri bağlı olduğu halde yanda oturabilir mi kardeşim? Oturamaz. Ne diyordu ayet-i kerime? Nur suresine bakın. وَلَا يُبْد۪ينَ ز۪ينَةَهُنَّ Ya ey benim sefil kardeşim. Sen şimdi... Bakıyorsun oradan buradan kadın erkek aynı sofrada oturur yemek yer diyorsun. Bir de Kur'an okuyorsun değil mi? İşte şeytan adamı böyle nasipsiz yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun için bu asırda ehli sünnete sahip olan, akidesi sağlam olan ilim sahibi kardeşlerim Kur'an-ı Hakim'i çok iyi bilecekler. Oradan, buradan, şuradan hemen delilleri getireceksiniz. Kur'an-ı Kerim yeter bunlar Allah'ın izniyle. Yani bunların mukavvadan heykellerini yok etmeye tek başına Kur'an-ı Kerim yeter. Peki şimdi burada karabeti anlattı. Yani bunlar varsa bunlarla evlenmen haram. Dolayısıyla bunlarla seyahat de yapabilirsin. Bir evde baş başa da kalabilirsin. E, annen, halan, teyzen böyle başı geri bağlı olduğu halde yanında durabilir Peki hemen aşağıya gelin. Sonra neden bahsediyor? Vabiatul <gülüyor> Ha size süt emziren anneleriniz ve akrabatukum minaradaa, süt kardeşleriniz. Yani bu evlilik mahremiyetin ikinci bölümüydü. Birincisi karabetti o rada'ya iki yazın onun devamına da rada deyin yani buraya böyle iki deyin Kuran-ı Kerim'in içine bu da üzerine de rada yazın yani süt yoluyla oluşan haramlık orada celaleğin hepinizde var artık böyle meal değil Elinize ne var? celaleğin var bu bir kelime hatmi Kur'an bununla yapıyoruz. Hemen çeviriyorsunuz, okuyorsunuz. Bir ayet kelime, bir kelimede takıldık. Nereye bakıyoruz buna inşallah? Bundan sonra siz burada aldıklarınızı hıfz edin, muhafaza edin, hafız olun, muhafız olun bizniyallahi teala. Kendi kendine buradan bu manaları çıkarırsınız. Hemen orada Aşağıda o ayetin tefsirinde hadis-i şerifi aldı. Buhari ile Müslim rivayet ediyor. Efendimiz ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem ''Yahrumu minar rada'i ma yahrumu minen nesebi'' Buldunuz hadis-i şerifi. ''Yahrumu minar rada'i ma yahrumu minen nesebi'' ''Sütten haram olan, nesepten haram olan sütten de haram olur.'' Yani nesepten kimlerle evlenmen haramsa kardeşim, sütten de onlarla evlenmen haram. Kardeşinle nasıl evlenemiyorsan, kardeşinle e süt kardeşinle de evlenemesin. Anneyle nasıl evlenemiyorsan, süt annenle de evlenemesin. Yahrumu minar radai, ma yahrumu minar nesep. Bunun detayına girmeyelim. Bunun altı tane istisnası var. Sütün, süt akrabalığının, karabet akrabalığından. Altı tane istisnası var. Peki devam ediyoruz. Üçüncü neydi? Evlilik engeli, sihriyet yani hısımlık. Efendim orada da hemen devam edin. Wa ummahatu nisaikum. Eşlerinizin annesi. Mutlak olarak getiriyor. Eşinin annesi. Bu kadın, bu kadınla nikah kıydın. Wa ummahatu nisaikum. Zifafa girmeden bu kadını boşasa adam. Anasıyla evlenebilir mi? Evlenemez. Neden? Çünkü وَاُمَّهَا تُنِسَٰيكُمْ buyuruyor. Eşlerinizin annesi. Yani zifafa girdiğiniz eşler demiyor. Mutlak olarak getirdiğinden adam bir kızdan nişanlansa zifafa girmeden boşasa anasıyla evlenebilir mi? Evlenemez. Neden? Çünkü mutlak olarak getiriyor Cenab-ı Hak ayırmıyor. Yani ister zifafa girsin girmesin nikah kıydıysa nişan değil Nikah kıydıysa, e, zifaf olmasa bile kayınvalidesi olacak kadınla evlenemez kardeşim. Peki tersi olsa, bu kadınla siz nikah kıydınız. Sonra bu kadınla duhul etmeden, boşasanız bu kadını, kızını alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Neden? Çünkü hemen altında Cenab-ı Hak duhulü şart koşuyor. Ne buyuruyor? Efendim, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ Min نِسَٓاءِكُمُ اللّٰت۪ي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ رَبَا۪İB ne demek? رَب۪يب'e رَبَا۪يب dul bir kadın aldınız dul kadının başka kocadan nesi var? kızı var o kızla beraber size geldi sizin evde وَرَبَا۪يبُكُمُ اللّٰت۪ي فِي حُجُورِكُمْ evinizde sizin bakımınızdaki o kız çocukları ki devam ediyor min ikum, karılarınızdan karılarınızın başka adamlardan e, kızları min nisaikumul latî bihin eğer anasıyla zifafa girdiyseniz o kızlarla da evlenemezsiniz. Şimdi bunlar diyorlarmış ki efendim burada e, ne var? fi hujurikum var. Dolayısıyla mesela bu kadınla evlendiniz. E bu kadının bu adamdan bir kızı vardı. Ama bu kızla senin evine gelmedi. Yani Rebib'e senin evinde değil. Kadına eski kocası kızını vermedi. Onun yanında duruyorsa bu kadını boşadıktan sonra o kızı bununla zifafa girse bile alır diyorlar. E niye? Efendim burada fî rikum kaydı mı E kardeşim bak sen okusaydın bu ilimleri bunu bilirdi. Ne var? kaydı ihtirazi var bir de kaydı ekseri var değil mi kaydı ekseri var mesela ne demek kaydı ekseri ee, genelde kadınlar eşleri öldüğü zaman veya ayrıldığında kocalarında küçük yavruları varsa evlenirken o kızlarını yanında götürürler onun için Cenab-ı Hak da yani bu bir farklılık ifade esin kaydı ihtirazi olsun diye değil de ne diye getiriyor burada? Genelde uygulama böyledir diye Cenab-ı Hak uygulamayı esas alıp burada zikrediyor onu. Yani bu kaydı ihtirazi değil. Nedir? Kaydı ekseridir. Peki kardeşim. Sonra felâ cünah aleyküm ve hala ilu ebnâ ikumul min asılâ Yine adama diyor ki gelinin. Değil mi? Gelin'i o da nedir? O da onunla da evlenmesi haramdır. Asla hüküm niye diyor? Çünkü evlatlıkların evlatlığım vardı. Evlatlığın hanımını boşadı adam alabilir mi onu? Alabilir çünkü evlatlığın bir hükmü yok. Bir hükmü yok diyoruz. En felacına aleyküm ve halailu abnāikumul ladīne min aslâbikum ve en tecmûu beynel uhteyn illâ mâ kas iki kız kardeşi de adam aynı nikahta toplayamaz iki kız kardeşi fakat bu işte farklıdır yukarıdakilere ne diyordu? müebbet haram buna ise ne diyoruz? Muvakkat haram diyoruz. Muvakkat haram. Ve entecma'u beynel uhteyni illa mâ Yani muvakkat haram olması, adamın kız e, aldığı, işte kız var, evlendi onunla, bir de onun kız kardeşi var. E, eğer o kızı boşasa, iddeti bitse hanımı, kız kardeşini alabilir mi? Alabilir. E, alabilir. Bu cihetle, Kişi baldızıyla evde, kapalı mekanda baş başa kalamaz. Yani baldızla evlenmek haram ama ne zaman haram? O e, ablasıyla evli kaldığınız sürece haram. Yani hanımızın teyzesiyle, halasıyla evlenmeniz haram. Ne zaman? O hanımla evli kaldığınız sürece. Onu boşasanız, iddeti bilse teyzeyi alabilir mi, halayı alabilir mi? Alabilir. O halde madem ki bunlar muhakkat haramdır, o halde onlar... E, e, damatlarla birlikte bir arada olamazlar, bulunamazlar diyoruz. Şimdi kadının avreti toparlarsak ve kulliümüminati yavzud ne min absarihin ne waḥfud ne ne bütün bu anlattıklarımızı hulasası olarak e, esas noktaya gelirsek efendim, e, bir İslam kadını namaz kılarken bu bölgeleri kapatma mecburiyeti var. Dışarıda da kapatacak, içeride de kapatacak. Ama Hanefi mezhebine göre namazla namaz dışı arasında avrette ne farkı vardı? Namazda ayağını açabilirdi. Ayağını açabilirdi. Ama dışarıda ayağını erkeklere göstermesi haram. Bir de efendim... Eh, Ahzab suresindeki ayet-i kerimeye bakalım. Ya eyühennebi kul li azvacike ve banatike ve il mu'minine 59. ayet-i kerime. 426. sayfa. 426. efendim ya eyühennebi kul li azvacike. Azvacike eşlerine söyle. Ve banatike kızlarına. Ve nisa-i'l ve Müslümanların kadınlarına. Yudiniyne aleyhinle üzerlerine alsınlar, yani örsünler üzerlerini örtsünler Neden min celabibihinne? Cilbabın cemisini celabi. Ne demek? Ma'yesuru cemiy albeden yazın oraya. Ma'yesuru cemiy beden Bedenin tamamını örten şeye ciltbab denir. Yakın anlam verenler var, farklı mana verenler var. Ama ez cümle topladığınız zaman bu ortaya çıkıyor. Ma'ysuru cemiy albeden wanisa il mu'mini ne yudni ne min celabibihin cılbabın cemisi celabib. Peki zelik işte bu, bu durum yani üzerlerine cılbabı almış olmaları cılbabı almaları Edna akrabu daha yakındır en yuğraf tanınmalarına hani şunu söylemiştik değil mi ibareyi hep ikmal ediyoruz ama vakit kaybetmemek için kelime kelime yani size vermem gerekir diye böyle yapıyorum. Zalike adna en yu'rafna en yu'rafna bi ayi şeyin bi iffetihinne. Şimdi birçok müfessirimiz burayı anlarken diyorlar ki efendim diyorlar. ne yapacaksınız siz? İşte işte bu ayet-i kerimeye Hz. Ömer Efendimiz'e isnat ediyorlar. Yolda giderken orada bir cariye var. Cariye diyor ki ona işte neden böyle kapandın? Ya o e, i̇bn Kutlu Boğa da diyor bu yani çok mevzu derecesinde zayıftır diyor. Hz. Ömer Efendimiz cariye böyle der mi? Ömer gibi birisi radıyallahu anh. Peki o zaman fukahımız diyorlar ki yani hür kadınlar cariye kadınlardan ayrılsın diye üzerlerine e, dış kıyafeti alsınlar. Yani cariyeler onların örtüsü fıkıh kitaplarımızda da anlatılırken erkekler gibi bir istisnaları var. Batınlarını ön taraftan bir de arkalarını kapatacaklar. Elleri kafaları açık olsa olur. Neden? Gerekçe. İşte bunlar sürekli çalıştıklarından, erkeklerin içinde olduklarından yaz sıcak kapalı olmaları zor olur. Dolayısıyla bunlara kolaylık sağlama adına hüküm böyledir, cariyeler açık olabilirler. E peki onlar da namaz kılıyorlar, onlar da Müslüman, e onlara da bu tesettür, e bu emir yani nasıl onlar dört tekat namaz kılıyorlarsa, abdestleri farklı değilse o halde onların bu tesettür halleri de aynı olmalı ki öyle anlayan alim var kim? Abu Hayyan. Bahrul var. el Bahrul Muhit yazan onu el Bahrul Muhit. Bu Ed-Durrul Masun var. Kur'an'ın irabul Kur'an en esaslı irabul Kur'an odur. Seminul Halabidi Ed-Durrul onun da hocasıdır. O kale şeyh dediği zaman Abu Hayyan anlaşılır. Endülüslü bir alim. O diyor ki Abu Hayya efendim diyor bu hem hür kadına hem köle kadına şamildir. Nasıl hür kadın e, çarşaf üzerine alması ya da geniş tek renk pardüse giymesi gerekiyorsa e, köle kadın da aynı şekilde giymek zorundadır diyor. O zaman en yu'rafne çoğunluk müfessirimizin dediği gibi yani bunlar hür oldukları cariyelerden ayrılsın hürriyetleriyle bilinsinler diye demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Bunlar Müslüman kadın. Kafir kadınlardan ayrısın. İster köle olsun, ister hür olsun. En ne? Bu şekilde anlayalım. İbni Hazım da böyle anlıyor. İbni Hazım kimdi? Muhallanın sahibi değil mi? Ne diyorlar? İki kişi var. Birinin he, min seyfi haccac ve min lisani ee, İbni Hazm diyorlar İki kişinin iki kişiden kendinizi sakının Bir haccacın kılıcından Haccacı zalimin Bir de İbni Hazm'ın kaleminden Lisanından diyorlar Muhalla sahibi Zahiri mezhebini sistematize eden Davud'u Zahir'den sonra isimdir İbni Hazm Zahiri aykırı görüşleri var Ama burada onun görüşü e, Ve Ebu Hayyan Bahrul Muhit'in sahibinin görüşünü almak Daha doğru olur Tabi şimdi ben böyle derken yani selef ulemamızdan da böyle diyenler var. Yoksa ben kim, razikim? Böyle dediğiniz zaman şimdi bunlar diyorum belki zaman zaman ucuz adamlar elhamdülillah. Biz onlara deriz ki üstadın dediği gibi ellerime uzanan dudakları tepeyim. Allah diyen gel seni ayağından öpeyim. Ayaktan öpmek var mı? Var. Dilimizde bir hadis var. Yemen'den geliyorlar efendimize ayağını öpüyorlar. Herhalde şirk olmuyordur değil mi? Şirk olsaydı Resulullah Aleyhisselam öptürmezdi ayağını. Eh, bunlar peygamberi din öğretirlerdi. O zaman yaşasalardı keşke o zaman olsaydık diyorlardır herhalde böyle. E in lov şeytan da. Bunların keşkeleri bitmez. O zaman olsalardı. Tabi ayak öpmeyeceksiniz de ama sahabe efendimizi ayağını öpmüş. Gelmişler öpmüşler. Ee, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın da hadisin devamında Tirmizi'de ben görmedim kayıtlarında da e, neden böyle yaptınız diye. Ya onlar Allah'a ibadet ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bir saygıda da bulundular. Ama bu Vahabiler olsalardı Efendimiz Aleyhisselam zamanında Resulullah Aleyhisselam'a bir bildiri yayınlarlardı herhalde. Şunlar işte bizim kırmızı çizgilerimiz. Bunları geçme haşa bunları aşma diye o noktada vebileyim işte böyle. Peki şimdi Ebu Hayyan yani biz bunlara evet hocalarımız, alimlerimiz, ulemamız onlara itiraz ederken bile edep dairesinde efendimiz şöyle buyurdunuz. Sizin hatırınız var ama kelamullah'ın hatırı daha büyüktüriz değil mi? Biz derste okurken Nesefi'de problemli bir yer varsa kardeşlerimiz bilir Beyzavi'de. Efendim burası şöyle ama şu ayet kelimeye kerimeye şu hadise uymuyor. Ey Nesefi büyük adamsın. Elini öperiz. Ama burada Kelamullah'ın hatırı var. Burada Efendimiz Aleyhisselam'a hatırı var. Burada onların hatırı senden alidir. Dolayısıyla senin bu görüşünü almıyoruz. naktediyoruz Öyle okuyoruz biz. Yoksa tarih metni okumuyoruz kardeşim öyle mi yapıyoruz biz burada He? fıkıh tarihi mi okuyoruz yoksa hayatın içerisinde bu fıkıh nasıl yaşanacağı bunlar bilmezler ki ulema meclislerini görmemişler ki diyorlar ki biz böyle ulemamız böyle piyasada birkaç tane adam görüyorlar herhalde onlara dair eslafa ulemaya hüküm veriyorlar o kadar Mesnevi'de anlatıyor ya Mevlana Rahimuhullah Öküz gidiyormuş, giderken bir yere bevletmiş. Sonra oraya bir saman çöpü düşmüş. Bir sinek gelmiş, saman çöpü üzerinde diyormuş ki burası büyük bir umman. Bu saman çöpü de büyük bir gemi. Ben de bu geminin kaptanı, deryasıyım. Sonra başka bir öküz geliyor, ayağıyla basıyor. Sinek gidiyor, samanla gidiyor. Hepsi akile yeksan oluyor. Bu adamlar... Etrafında ulema olmayınca, alim görmeyince, ders halkalarından nasiptar olmayınca kendilerini öyle o sinek gibi zannediyorlar. Bir televizyonla bulmuş, oradan raziyle savaştığını zannediyor. Yani Don Quixote'un yel değirmenleriyle olan pozisyonu gibi. Peki vaka bu diye söylüyorum. Allah Teala size öyle bir derinlik nasip etsin ki şöyle bir baktığınız zaman... Geçmişte eğer mailleriniz varsa o zaman onlara ağlayacaksınız. Nasıl ben bu hataları yaptım? Ya Rabbi diyeceksiniz. Nasıl bu adamların yalanlarına kanıp da bunların yalanlarıyla buhari, razi gibi ve bu hanife gibi adamları naklettik? Peki efendim ayet kelimeyi toparlayalım şimdi. En yuğraf nefa yuzein zeli ke edine. Bu yani cilbabları almaları. Üzerlerine İslam kadınlarının en ne bilinmelerine daha uygundur. Yani neyle bilinmeleri? Köle kadınlarından ayrılıp hür kadın olarak bilinmeleri diye mana vermiyoruz. Ne olarak veriyoruz? <gülüyor> e, e, Müslümanlıklarıyla, iffetleriyle dolayısıyla köle kadın da aynı cilbaba girecek. Fela <gülüyor> yüzeyn <gülüyor> eza görmemelerine daha uygundur. Kânallâhu Gafura rahîme. O halde Setravret, kadında, belki başka bir derste onun detayına girecektim ama burayı toparlamamız gerekiyor. Yani kadının elbisesinin detayı neler olacak? Onlarla alakalı çekimler var YouTube'da kardeşlerimiz sizler oraya bakarsınız. Kadının kıyafetinin beş özelliği var. Dar olmayacak, dar olmayacak. Hepsiyle alakalı hadis-i şerifler var, var ama ben onları okumayayım. 1. bir. Dar olmayacak, 2. Şeffaf olmayacak Bedenine 3. Yapışmayacak 4. Moda kıyafet olmayacak Modaya göre giyinmeyecek 5. Erkeğe benzemeyecek Kadının kıyafeti erkeğe benzemeyecek Pantolon giyebilir mi? Eparus'un altında geniş olursa evinde giyebilir Zuhayli'nin bir fetava muhasarası var Küçük bir kitap orada böyle fetva veriyor. 20 sene önce bastığı bir kitap. Peki şimdi görseydi 20 sene önce pantolon giyen kadınlar şimdi etek ceketle, pantolon ceketle dolaşıyor. O zaman tuhaftı onların öyle girmesi. Yani demek ki erke efendimiz ne buyuruyor? Lanallahu'l muteşebbihina minar rijal bin nisa ve'l muteşebbihati minen nisa bil rijal. Erkeklerden kadınlara, kadınlardan erkeklere benzeyenlere Allah'ın laneti onların üzerine olsun Ya da Allah onlara lanet ediyor Peki neden? Çünkü benzemeye başladığınız zaman arkası gelmiyor Pantolon erkeklerin örfümüzde kıyafeti 20 yıl önce biliyorum ben Ta işte önceden Neyse bir iki tane bizim de bildiğimiz vardır ee, Öyle giyen kadınlar şimdi bir defa görmüştüm bir yeterlilik sınavında okulda öyle giyen şimdi yeterlilik sınavında 5-6 yıl önce ceket pantolon gibi bir şey giymiş yani oradan başlıyor işte ayar yoksa o gidiyor mesela o zaman şöyle kapatıyorlardı şöyle kapatanlar vardı daha çok İran'dan etkilenip gelenler tabii ki Müslüman kadın buradan kapatır da onlar işte daha farklı bir meşhepleri vardı o kardeşlerimizin Allah'ın selameti üzerlerine olsun onların da. Tabi saf. Bilmiyorlar. Bilmediklerinden İrancı vesaire oluyorlar. Bir bilseler orada neler var, neler deniyor. Ee, evet efendim. Şimdi ama tabi ben o halin tenkit etmiyorum. Tabii ki buradan kapanmalı. Ama pantolon yukarı böyle kapat. işte on sene sonra böyle oluyor. Ceket. Aşağıda pantolon var. Yani giysin mi kadın pantolon? Evde giysin. Eşin yanında giysin kardeşim. Sokakta Bizim örfümüzde kadının kıyafeti nedir? Parvizyonun altında ya da çarşafın altında ne giyer? Etek giyer. Değil mi? Etek giyer. Şimdi birisi etek giyip yanınıza gelse ne dersiniz ona? Ya annen ne giyecek dersiniz değil mi? Sen bunu giyersen annen ne giyecek dersin? Yani Süleyman Yavuz Sultan'ın yanına gelince böyle renkli elbiselerle ne diyor ona? Evladım Süleyman diyor. Sen bunları giyersen anan ne giyecek diyor. Yavuz başka adam. Osmanlı'da Yavuz'u zirveye koyacaksınız. Fatih Sultan Mehmet büyük adam. Efendimiz aleyhisselam ona dair Letuftahannal Konstantiniyye tu fele ne'me'l amir <gülüyor> u amiruha ve len ya'mal ceyshu zalika el Ey Fatih büyük adamsın efendimiz diyor diye. Ama bu hadis sana dair olmasaydı tereddüt etmeden Osmanlı devlet ehramının zirve noktası Yavuz Sultan'dır kardeşim. 8 yılda, 80 yılda yapılamadıkları yaptı. Bir Şia belasını ortadan kaldırdı. Anadolu'da 50.000 bin Müslümanı öldürdü Şah İsmail. Irak'ta, Suriye'de, İran'da Ehli Sünnet ulemasını mezardan çıkarıyor kemiklerini asıyorlardı. Yani Trabzon'un nüfusu 10.000 on bin on bin Anadolu'da elli bin Müslüman şehit ediyorlar. Yani Yavuz neden Yavuz Yavuz'dur? Büyük adamdır. Allah ona ebedi yelebed rahmet etsin. Onun için İstanbul'a gittiğiniz zaman bir kardeşiniz olarak ilk önce kime gideceksiniz? Ebu Ayyübel Ensari Hazretleri'ne. Sonra Yavuz Sultan'a gideceksiniz. Küfür ondan o kadar korkar ki İstanbul 1931-32'lerde bir Alman mimar getiriyorlar İstanbul şehir planını, nazım planını yapıyorlar Ne yapıyorlar? Büyük camileri hep tenhalarda bırakıyorlar Süleymaniye nerede? Önden doğru bir yol geçer mi kardeşim? Geçmez Tenhalara bırakıyorlar Bir ortada Fatih Camii var Yani unutturmak için Osmanlı ne yapmıştı? Tepelere koymuştu Önce camiyi koyuyordu bütün yollar camiye çıkıyordu. Millet evlatları her an her zaman camiyi görsün. Yani o cami o yüreklere bir azamet versin diye. Şimdi o proje var. Hep büyük şehirlere büyük camiler yapılacak. Bu mühim. Aklına gelenin Allah razı olsun. Her şehre yani Samsun Allah muhafaza bir işgal olsa aradan şu kadar zaman geçse o camiler buraların tapularıdır işte. Buraların tapusu, İstanbul'un tapusudur o Yedi Tepe'deki o minareler, kubbeler, devlet hali bunu yapmış. En tenhayı hangisini bıraktılar? Yavuz'u bıraktılar. Yavuz Sultan Selim Cami biliyor musunuz? E nerededir işte en tenhada? Onun için Muhterem Mahmud Efendi'nin pazar sohbetleri olurdu önceden. Yavuz Sultan'ın öneminden dolayı her pazar sabahı binlerce insanı orada toplardı gece yarısında. Yani bu bir duruştur. Biz e, Osmanlı'ya karşı olan muhabbetimizi Yavuz'un himayesine girerek gösteririz. Osmanlı geri gelecek. Yavuz Sultan'ın bıraktığı yerden gelecek Allah'ın inayetiyle. İki önemli adımı var. Bir, şia belası ki, itaat İslam'ın önündeki en büyük engeldir, onu ortadan kaldırıyor. İki, Portekizler Güneyden gelecekler Mekke'yi, Medine'yi, Hicaz'ı istila edecekler Hazırlıkları tamamlamışlar Yavuz Mısır'a gidiyor İttihat-ı İslam'ı tesis ediyoruz Bütün bunları 8 yılda yapıyor işte Büyük adamdır Veliyullah'tandır Bir sürü kerametleri vardır Yavuz Sultan'la alakalı Onunla ilgili hutbelerimiz var Ona bakabilirsiniz dileyen Peki efendim şimdi Devam ediyoruz Eee Efendim, şurayı bitirelim. Ve istikbalul kıble, istikbali kıble diyoruz. Satırul avrati, ve istikbalul kıble, istikbali kıble. Sonra, kıbleye yönelme yani, kıbleye yönelme. Ve hiye sittetu farahit. Oradan alırsanız, altı tane farz vardı. Birincisi, taharatul bedeni minen necaseteyni. Hades'ten, necasetten taharet dedik. Bunu açtı, elbiseyi temizleme, mekanı temizleme Üçüncü farz ne? Setur Lavret. Bir, iki, hadesten taret, necasetten taret. Üç, setur i Lavret. Dört, istikval kıble. Kıbleye yönelme. Önce nereye doğru namaz kılıyordu Efendimiz Aleyhisselam? Beyt-i Maktis'e Maktis doğru. On altı ay kıldı. Sonra nereye döndü? Eshidi harama döndü. Peki bununla alakalı hikmeti söylemiş miydim size? Söylemiştim. Neydi? Neydi? Şah veliullah iddihlevi'den olmayacağına dair Efendimiz Aleyhisselam'ın oraya doğru sahabenin namaz kılması diyaloğun olmayacağını bize anlatıyor. Demiş miydim? Tekrar olmasın. Demedim. Peki o zaman. Hüccetullahil baliga. Şah veliullah kıbleye bakarsanız orada görürsünüz. Çok mühim bir kitaptır. Yani fıkıh hükümleri hikmetleriyle beraber anlatır. Şah Veli Yullahi Hazretleri diyor ki Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 16 ay oraya doğru namaz kıldı? Nereyi istiyordu? Kabe-i Muazzama'yı. Kad nera tekellübe vecihike fis sema felenu velliyenneke kibleten tarzaha. Hep orayı arzuluyor ve vesselam. Ama oraya doğru namaz kılıyordu. Sonra ve vecheke şatr'al mescidil haram bu ayet geliyor. Peki neyi anlatıyor? Diyor ki şu, mesele şu kardeşim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 16 ay bunların kıblesine doğru namaz kıldı ama yine Müslüman olmadılar. Yani diyor ki bunlarla din üzerinde pazarlık yapma. Git İslam'ı anlat kabul eden gelsin, yok diyalogtu, masanın etrafında toplandın, gel kardeşim, gelme kardeşim böyle İslam olmaz diyor, yapma böyle din anlatma olmayacağını Allah Azze ve Celle bu ümmete Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiili uygulamasıyla gösteriyor, peki olmaya çalışıyor, uğraşıyorsun ne oluyor, kim zemin kaybediyor ya? bakıyorsun şimdi bir hoca efendinin konuşmasına 20 yıl önce tesettürle alakalı çarşaf olacak diyor, çarşaf gibi giyinecek diyor. Ama aynı hoca efendi ne yapıyor? Olimpiyatta işte şarkı söylüyor, 15 yaşında kızlar peygamberimiz oraya geldi diyor. Bak, demek ki diyalog olmayacağını bu kitap gösterdi. Yani ben bir hakikat söylemek için bu, bunu nazarınıza veriyorum. Ya anlayın diye. Bir önceki konuşmalara bakın. Önceki konuşmalarda. Aynı hoca ne söylüyor tesettürle alakalı? Bugün aynı manzaraları görüyor. Kız çocukları şarkı söylüyor ama efendimiz orada diyor. Neden? Kim kaybediyor diyor diyalogla kardeşim? Sen kaybediyorsun işte. O kız çocuğu o pantolonu giydiyse, başını açtıysa sen bir daha ona baş kapatabilir misin? Peki ve kıble kıbleye yönelme. Nereye yöneliyorsunuz? Erkabı muazamadaysanız bizzat yani Mekke'deyseniz Kabe'nin aynısına yöneleceksiniz. Yani duvarına yöneleceksiniz. Eğer Mekke'nin dışındaysanız o zaman cihete yöneleceksiniz. Yani bütün insanlar Kabe'nin aynısına isabet edemezler. O cihete doğru namaz kılacaklar. Ama eğer Mekke'nin içindeyseler mutlaka Kabe'ye yönelecekler. Duvarına isabet edecekler. Oraya doğru kılacaklar. Yani bu emirler insanların gücü kuvvetine göre Mekke'nin içinde olanlar buna güç yetirirler. Peki efendim Kabe'nin içinde namaz kılarken Kabe'yi muazzamaya mı bakacaksınız yoksa önünüze mi bakacaksınız? Nereye? Şimdi Efendimiz buyuruyor ya, 120 sevap iner. İşte tavaf edene, bakana, namaz kılana taksim edilir onlar. Peki şimdi bakmakta ibadet. Namaz kılarken eğer huşuya engel olmuyorsa Kabe-i ona bakacaksın. Fakat önünden geçenler, gidenler, tavaf edenler namazına eğer Kabe'ye bakarken huşuna engel oluyorsa o zaman önüne bakacaksın. Nerede yazıyor? İmdadul fettah. Neyin şerhi? Nur-Lizah'ın şerhi orada yazıyor. Peki efendim e, istikbal-i kıble ve niye diyoruz diyoruz. E, Kaçıncı oldu? Beş mi oldu? Beşinci oldu. Beşincisi nedir? E, niyet. E, bu farzı da yerine getiriyoruz. Niyet. E, efendim niyet e, e, amelul kalbi diyoruz değil mi? Kalbin amelidir. Namaza niyetimizi kalbinizle yapıyorsunuz. Peki farzla nafile arasında şöyle bir ayrım var. Eğer farz namaz kılıyorsanız sadece namaz kılmaya niyet ettim derseniz yeterli olmaz. Öğlenin farzı diyeceksin. İkindinin farzı diyeceksin. Yani vakti orada tayin edeceksin. Ama nafile namaz kılıyorsan, sadece namaz kılmaya niyet ettim demen kafi yeterli. Farz kılıyorsan tayin edeceksin. Bir de namazın başında niyet edeceksin. Peki oruçta? Dahve-i Kübra'ya kadar eğer farz oruç tutuyorsan niyet etmen yeterli dave i Kübra ne zaman? Büyük kuşluk Yani öğle ezanından bir saat önce Öğle ezanından bir saat önceye kadar niyet ediyorsanız yeterli Çünkü günün çoğunda niyetli olmuş oluyorsunuz Peki yani orucun ortasında Eğer yemek yemediyseniz tabii öncesinde Orucu bozacak bir faaliyetiniz yoksa Oruca niyet edebiliyorsunuz Namazda neden yapamıyorsunuz? Çünkü oruç tek bir ibadet nedir? El imsa'ku anil ekli ve şurbi yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden kendinizi alı Ama oru, namaz öyle değil ki. Namazın başından beri rükünler var. Şimdi siz rüküde niyeteseniz, o zaman kıyamı o da bir rükündü. Ne yaptınız? Niye siz yapmış oldunuz? İbadet değil, adet oldu. Bu cihetle namazın başında niyet ediyoruz. Başında orucunsa dahve-i kübraya kadar eğer faz oruçsa niyet etmemiz kafi diyoruz. Peki ve avratur ma mâ tahte surratihi ila tahte rükbetihi Erkeğin avreti göbeğinden diz kapağının altına kadar göbekten diz kapağının altına kadar ama ne diyoruz? Ar-rukbetu minel avra orada hadis-i şerif var orayı yazın rükbe yani diz kapağı nereden? avretten öyle kabul ediyorsunuz ve kezalikel emetu ve batnuhâ ve zahruhâ avratun aynı şekilde eme cariye cariye de böyledir yani ne gibidir? erkek gibidir ama biz ne dedik? Ahzab suresindeki ayet-i kerimeden hareketle dedik ki hayır cariye kadın da Ebu Hayya'nın dan gelen görüşle onların e, avreti e, tıpkı ne gibidir? Normal kadınlar gibidir ama fukahamız böyle kitaplarımızda var. Oraya buraya o kaydı düşün. Ve kezalikel amatu vabat nuha ve zahruha avratun. Fakat cariyenin bir farkı var erkekten. E, ön tarafıyla sırtı da avrettir. Peki hür kadın onun avretine kadar وجميع بدن الحرته عورت. Kadının bedeninin tamamı avrettir. Her yerini kapatması gerekir. İlla vechaha ve kaffaha. Sadece el ve yüz hariç. Esma efendimizin yanına gelince ne buyuruyor? İnnel mer'a izâ balagat izâ balagat el mahyza la yahillu en yura minha illa hadha ve hadha buyuruyor. Esma diyor sen benim baldızım mısın? Ama kız çocukları baliye olunca bile peygamberin yanına bile, eniştesinin yanına bile el ve yüzü dışındaki yerleri açık olduğu halde ya da üzerinde ince elbiseler olduğu halde gelemez diyor. Helal olmaz. Sadece el ve yüz açık olabilir. O da yüz buradan, onun dışındaki bütün bölgeleri kadınların kapalı olacak. وَفِي الْقَدَمِي رِوَايَةً Yani وَفِي قَدَمِي الْمَرْعَى Kadının kadının ayağıyla alakalı iki görüş var. Ama biz ne diyoruz? Kadının ayağı namazda avret değildir. Dışarıda avrettir. Efendim? <gülüyor> tabii tabii. Ee, yani e, onu nereden çıkarıyoruz? Ee, Ahzab suresinden çıkarıyoruz. Peki, Nur suresinden, Nur suresinden çıkarıyoruz. Peki, Woman lem yecid ma yuzilu bihin necasete salla ma'ha ulem yuaid. Peki, adam efendim necaseti giderecek bir şey bulamadıysa, yani necaset var üzerinde ama necaseti temizleyecek bir şey bulamıyordu. Ne demiştik? Necaset. Eğer Galize ise dörtte biri geçmeyecekti. Dörtte biri, dörtte biri geçiyorsa namaza maniydi. Eğer neyse hafifeyse, ise nece affen, necaset hafifeyse ise dörtte biri geçmeyecekti. Galize ise katıysa bir dirhemi yani üç gramı. Eğer sıvıysa elin ayasını geçmeyecekti. Şimdi adam necaset var ama gideremiyor. Ne yapar? Sallama aha lem iyi. Temiz elbise arar. Bulamazsa o zaman necasetli elbiseyle namazını yine kılar. Yine kula, yani burada efendim bir dirhem şartını aramıyoruz, çünkü adam elbise bulamıyor, elbise bulamıyor, namaz vakti de geçiyor. Omenlem yedi thoban, salla uryanan, qaidan mu miyan, mu miyan. Eğer adam elbise bulamadıysa, omenlem yedi thoban, salla menin cevabıdır. Elbise bulamayan Salla uryanın çıplak kılar ama kaiden mumien. oturur ayakta değil oturur oturarak ima ederek ima ederek namazlarını kılar. Wahu afsalu min al-qiyam. Elbise bulamayan çıplak olan namaz vakti de geçiyor. Bu adamın oturarak namaz kılması ayakta kılmasından daha evlâ. O menkane bi hadratil <gülüyor> kâbeti yetojehu ila ayniha. Kabe-i Muazzama'da olan kişi Orada hazır olan kişi Bizzat aynına Yani cihete değil de Kabe'nin kendisine yönelir İstikbal-i kıblede وَإِنْ كَانَ نَائِيًا يَتَوَجَّهُ إِلَى جِهَتِهَا نَائِيًا بَعِيدًا Eğer Kabe'den uzaktaysa Yani Mekke'nin dışındaysa O zaman يَتَوَجَّهُ إِلَى cihetiha, Kabe-i Muazzama'nın cihetine yönelir وَإِنْ كَانَ خَائِفًا yüslî ila ayi cehetin kadar ve in kana düşman saldırısı var kıbleye doğru namaz kılarsa arkadan gelebilirler hayvan gelebilir başka yırtıcı gelebilir eğer böyle bir niyet varsa o adam istediği yöne doğru namaz kılabilir yani gemidesiniz fırtına var işte ne yap ne yapacaksınız gemi döndükçe döneceksiniz ama dönemiyorsunuz, başınız dönüyor. O zaman yani kıbleye doğru başlarsınız. Gemi dönünce eğer başınız dönüyor, düşüyorsanız o halde kılarsınız ama esas olan gemide dönmek. Peki, "Ve in istebete aleyhil kıbletu ve lese lehu men yes'aluhu istehade ve salla ve la yu'id ve in Ve kıble. Kıble karıştı. Çöl desin, şehir desin, bilmediğin bir yerde. Bir şehre gittin. Bilmiyorsun, namaz kılacaksın. Arabadan seccadeyi aldın. Neye bakacaksın önce? O şehirde cami var mı? Caminin mihrabına bakacaksın. İştahat etmeyeceksin önce. Mihraba bakacaksın. İki, bulamadın cami. Bir Müslüman gördün. Bu Müslüman dedin. Müslümana soracaksın. Onu da bulamazsan o zaman iştahat edeceksin. Yani yani şöyle olur böyle olur güneşe vesaireye bakacaksın ondan sonra e, işte tesbite geçeceksin ve inişte behed aleyhil kıbletu kıbleyi karıştırdı kıble ona karıştı ve leseluhu men yesaluhu soracak kimse de yok yanında iştehede o zaman ihtihad eder yani acaba orası mı burası mı diye araştırır vesla namazı kılar ve la yuidu ve in, akhtaa, ve in, ikhtaa, ve in akhtaa, hata yapsa bile namazı iade etmez kim işte kıbleyi araştırıp işte şurası diye kıldı sonra hata etti peki fe alime bil khata'i ve bana efendim adam namaz kılarken hata yaptığını anladı namazda ora değil de şura olacaktı kıble ne yapar namazın içinde döner ve bena devam eder bena neydi? namaza devam eder İst efendim şey olsaydı efendim istakbale deseydi o zaman namaza baştan başlar derdi burada ve bena üçüncü rekatta dönüyorsunuz kim böyle yapmıştı? efendim Kuba halkı değil mi? Mescidi Kıbleteyn orada namaz kılıyorlardı Sahabe geldi sabah namazını kılıyorlardı Namazın içinde dönüyorlar Yani e, işte Kudüs'e doğru kılıyorlardı Kabe'ye doğru dönüyorlar Peki nasıl bu kadar döndüler diyorsunuz? O zaman bu kadar yürümek ameli kesir değildi Ya da ameli kesir İslam'ın işte Medine'deki ilk yıllarında namazı bozmuyordu kardeşim Sonra sonra işte bu kurallar geliyor. Ve in salla bi zeyri ihtihadin fa Adam hiç araştırma yapmadan namazı kıldı bu tarafa doğru. Secde seccadeyi. E sonra öğrendi ki kıble ora değil de bura. Ne yapacak? İade edecek. Ama araştırdı, kıldı, yanlış olduğunu öğrendi. İade etmeyecek. Araştırmadan kılarsa iade edecek. وَيَنْوِي لِسْصَلَاتِ اللَّتِي يَدْخُلُ ف۪يهَا نِيَّةً مُتَصِلَةً بِالْتَحْر۪يمَ Tahrime neydi? iftitah tekbiri değil mi? Neden tahrime deniyor? Yemek içmek gibi normal hayatta size helal olan şeyleri haram kılıyor. Sondaki tane taası, mübalara taası. Böyle şiddetli bir şekilde haram kılıyorsunuz artık. Wayen ve lisaletilleti yeduklu fiha efendim namaza içinde olduğu namaza nasıl niyet ediyor niyeten muttasileten bir tahrime tahrimeyi bitişik olduğu halde yani iftira tekmini almadan alırken ona bitişik mesela adam niyet etse sonra gidip bir kahve ise ondan sonra gelip namaza başlasa olur mu olmaz değil mi olmaz araya namaz dışındaki bir fiil sokmayacak kardeşim. vahiye en ya'leme peki bu niyet nedir? vahiye en ya'leme bi kalbihi ayy salatun hiye. en ya'leme bi kalbihi kalbiyle bilmesi ayy salatini. Hangi namazı kılıyor? Yani yoksa böyle asıl olan dilinizle değil de nedir? Kalbinizle söylemek. Yani kalbinizin bilmesi adam camiden çıktı öyleyi kılmaya diye geliyor. Namaza başlarken unuttu. Allahu Ekber dedi. Oldu mu namaz? Oldu. Niye? Çünkü evden çıkarken kalbinde zaten o niyet vardı. Namazı kılmaya dahil. وَلَا يُعْتَبَرُوا بِالْلِسَانِ Lisanla olan niyete itibar edilmez. Aslında müstahaptır diyor sonrakiler. Yani burada dediği şu. Kalp yapmadı, dil sadece niyet ettiyse o olmaz. Çünkü niyetin mahalli neresi? Kalbinizle yapacaksınız, dilinizle de hani kalbi uyandırmak için söylersiniz. Wa in kana mämu'man yinwi farza'l vakti wal mutabaa. Peki imamsanız ne yapacaksınız? Hem farza hem de mutabata niyet edeceksiniz. Yani şimdi. Efendim, şimdi imam niyet ederken ne diyor? Bana uyanlara niyet ettim. Eğer kadın varsa başta söylemeli, kadınlardan da bana uyanların imamıyım diye içinden bunu geçirmesi gerekiyor. Eğer geçirmeden kadın gelip orada sonradan uyarsa kadının niyeti olmaz. Onun namazı olmaz yani imama uyması olmaz Peki durumu çözmek için ne yapmak lazım? İmam demeli ki bana uyan herkesin işte e, imamıyım gibi bir niyet yapmalı. Bana uyan herkes için demeli efendim o halde o imkanen memuman yenvi farz'al vakti eğer siz imamsanız ya da cemaatseniz bir cemaat içinde namaz kılıyorsanız bir farza niyet ediyorsunuz bir de Mutabatta imam arkada uyanlara cemaatte öndeki imama niyet ediyoruz diyorlar. Peki var mı bununla alakalı sorusu olan kardeşimiz astaful lah habatu biley walhamdulillahi rabbil alemin.